Sur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Zilzal Suresi ile devam edeceğiz. 99 Zilzal Suresi Medine 8 Nüzulü Musaftaki sıralamada 99. iniş sırasına göre... 93. suredir. Nisa suresinden sonra, Hadid suresinden önce Medine'de inmiştir. Mekke'de indiğine dair rivayetler de vardır. Surede kıyamet sırasındaki büyük yer sarsıntısından bahsedildiği için, deprem anlamına gelen zilzel ismini almıştır. Zelzele adıyla da anılmaktadır. Konusu, surede kıyamet kopması sırasındaki Şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır. Ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının ahirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir. Meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yer, o dehşetli sarsıntıyla sarsıldığında ve yer ağırlıklarını dışarı attığında ve insan ne oluyor buna dediğinde, o gün yer Rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır. İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye bulundukları yerden farklı gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa, onu karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse, onu karşılığını görür. Tefsiri 1-5 Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak, insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Diğer ayetlerden de anlaşıldığı üzere kıyamet kopacağı gün, Suğur'un birinci defa üflenmesiyle yer küresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelir ve dağlar yerlerinden kopup savrulur, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz. Çünkü kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır. İkinci ayetteki yerin ağırlıklarını dışarı atması ifadesi birkaç türlü yorumlanmıştır. A, içindeki hazineleri dışarı çıkarması. B, kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması. C, yer altındaki madenler, gazlar ve lavların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının surun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Yer kürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, "Ne oluyor buna?" diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir. O gün yer, Rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır. Mealindeki 4 Beşinci ayetler başlıca üç şekilde yorumlanmıştır. A- Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir. O da üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyamet gününde arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir. B- O gün Allah'ın hükmü uyarınca, Arz, üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları her şeyi açığa çıkarır. C. Yer, o büyük sarsıntıyla adeta dünyanın son bulduğunu ve ahiretin geldiğini haber verir. Sonuçta önemli olan arzın gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil, dünya hayatının bittiğini ve herkesin neler yaptığını açık açık ortaya koyması ve artık, orada hiçbir şeyin saklığı, gizli kalmayacak olmasıdır. Ayetin bunu anlatmaktan maksadı ise, insanların bu gerçeği göz önüne alarak, o gün arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesini sağlayacak bir hayat yaşamalarıdır. 6. Farklı gruplar halinde, diye çevirdiğimiz eştaat kelimesine, a. Herkesin kabirlerinden çıkıp, Mahşer yerine doğru ilerlerken dünyadaki emsallerine göre iyi veya kötü şartlar altında güzel veya çirkin bir görünüşte olması, b. insanların inanç ve amellerine göre farklı gruplar oluşturması, c. Yeryüzünün farklı bölgelerinden çıkıp bölük bölük mahşer yerine doğru ilerlemeleri gibi değişik anlamlar verilmiştir. Ayetin bu anlamların hepsini içerdiğini düşünmek de mümkündür. Burada asıl anlatılmak istenen, daha kabirlerinden çıktıkları andan itibaren her bir insanın ahiretteki durumunu, akıbetini iyiler arasında mı yoksa kötülerle mi birlikte olacağını belirleyen şeyin bizzat kendisinin bu dünyadaki tercihi, inancı ve yaşayışı olduğudur. Şu halde bu tasvir her insanın devredilemez bireysel sorumluluğunun varlığını da göstermektedir. Amelleri görmek... Tefsirlerde iki şekilde yorumlanmıştır. 1. amel defterlerindeki kayıtları görmek. 2. yapılanların ödül veya ceza olarak karşılığını görmek. 7 8. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının karşılığını bulacağını belirten bu ayetler, herkesin önünde sonunda yaptıklarının karşılığını bulacağını belirten bu ayetler bütün insanlığın paylaştığı bir gerçeği dile getirmesi bakımından hikmet dolu ifadelerden sayılmıştır. Nitekim, Hazreti Peygamber de bu ayetleri, kuşatıcı anlamıyla eşsiz bir ifade olarak nitelemiştir. Ayetler, dünyada yapılan en küçük hayır veya şerrin bile kaybolmayacağını, ahiret gününde bunun hesabının verileceğini ve karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağını ifade eder. Hazreti Peygamber de, bir yarım hurma veya bir güzel sözle olsun ateşten korunun buyruğuyla kişinin karşılığını Allah'tan bekleyerek iyi niyetle ve insan sevgisiyle yaptığı en küçük bir hayrın dahi onu ahirette ateşten koruyabileceğini ortaya koymuştur. İnanmayanların dünyada yaptıkları iyiliklerin hükümsüz, ahiret hayatı bakımından faydasız olduğunu bildiren ayetler, zerre miktarı da olsa iyiliğin karşılığının görüleceğini bildiren bu ayette çelişir gibi görülmüş ve şu yorumlar yapılmıştır. a. İnançsızlar yaptıkları iyiliklerin karşılığını dünyada görürler. Ahirete bir şey kalmaz. b. Mü'mine de inkarcıya da yaptıkları gösterilir. Müminin küçük günahları bağışlanır, iyilikleri ödüllendirilir. Kafirin iyi amelleri reddedilir çünkü bunları Allah rızası için yapmamıştır. Günahları ise ceza ile karşılanır. C. İnanmayanın ameli de hesaba girer. İnkarına ait büyük günahından düşülür ama iyilikleri bu günahı karşılayamaz ve bu bakımdan boşa gider. D. Mümin bütün iyiliklerinin bütün kötülüklerinin karşılığını görür. Kıymetli dinleyenler, bugün sizlerle Zilzal Suresinin tefsirini paylaştık. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu